16. Sohbet Amellerde İhlas Bu konuşma hicretin 545. yılında Recebin ikinci günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu dünya hayatı bir çarşıdan ibarettir. Öyle bir çarşı ki Kısa bir müddet sonra Orada bir tek kimse bile kalmaz. Akşam olurken bütün çarşı esnafı çekilir Böylece orası bomboş kalır Siz bu dünya çarşısında Yarın ahiret çarşısında Size faydalı olmayan Hiçbir şeyi almamaya ve satmamaya Gayret ediniz Ancak yarına Ahiret çarşısında size Faydalı olacak şeyleri alınız satınız Hiç şüphe yok ki Kalp nesneyi hakikisinden Kötüyü iyiden Faydasızı faydalıdan ayırt eden kişi basiret sahibidir İzzet ve celal sahibi hakkı tevhid etmek birlemek amelleri ihlas ve sırf Allah rızası için yapmak demektir Ahiret pazarında geçer akçe işte budur yani amelleri sırf Allah rızası için yapmaktır Fakat ne var ki bu geçer akçeden sizin yanınızda pek az bulunmaktadır Ey oğul, aklı selim sahibi ol, aklını kullan, acele etme. Zira şurası muhakkak ki acele etmekle senin eline hiçbir şey geçmez. Acele etmekle ne vaktinden önce akşamı edebilirsin ne de sabahı. Esasen istediğini elde edebilmek için gündüzleyin akşama kadar sabırla çalışmıyor, didilmiyor musun? Aklını kullan. Gerek İzzet ve Celal sahibi Allah'a karşı Ve gerekse O'nun kullarına karşı edepli ol Mahlukata zulmetme, haksızlık etme Onların elinde bulunup sana ait olmayan şeyleri isteme Vekile ferman gelmedikçe konuşmak yoktur Ferman gelince ise bahşiş ve ihsanı görürsün Ferman gelmedikçe vekil bir zerre dahi vermez İzzet ve Celal sahibi Allah'ın izni fermanı ve kullarının kalbine ilhamı olmadıkça onlar ne bir zerre verebilirler ne binleri verebilirler ne bir katre damla verebilirler ne de deryayı verebilirler aklını başına topla aklı selim sahibi ol işte akıl budur Allah'ın fermanı bulunmadıkça kimsenin kimseye bir zerreyi dahi veremeyeceğinin bilinmesidir Yerinde sabit kadem ol. İzzet ve celal sahibi hakkın huzurundadır. Zira şurası muhakkak ki rızıklar onun katında taksim edilmiştir. Onun yedindedir. Binaenaleyh bu taksimatın haricinde kimseye bir şey verilmez. Vah sana! Yarın Allah'a hangi yüzle varacaksın? Zira sen şu dünya hayatında onunla çekişiyor ona yüz çeviriyor, onun mahlukatına insanlara yöneliyor ve ona şirk koşuyor, ortaklar tanıyoruz. İhtiyaçlarını onun yaratmış olduğu fanilere arz ediyor ve mühim işlerinde onlara güvenip dayanıyoruz. İnsanlara muhtaç olup bir şey istemek, isteyenlerin çoğu için bir cezadır. Zira İnsanlardan bir şey isteme durumuna düşenlerin çoğu sırf günah, kusurları sebebiyle istemek durumuna düşmüşlerdir. Onların pek azı, gerçekten hiçbir taksiratı bulunmadığı halde isteme durumuna düşmüş kişilerdir. Sen istediğin zaman eğer cezalı oluşun sebebiyle istemişsen verilmesini önlemen sebebiyle mahrum olursun. Ey oğul, bence evla olan, zayıflık anlarında hiç kimseden bir şey istememendir. Ayrıca sende idrak edemeyeceğin ve başkalarına anlatamayacağın, göremeyeceğin ve başkalarına gösteremeyeceğin bir hal bulunmamalıdır. Eğer karşılık beklemeden ve almadan vermeyi Muktedirsen hemen yap. Başkalarından mukabil hizmet talep etmeden hizmet edebiliyorsan derhal yap. Allah yolunun yolcuları yaptıklarını sırf onun için ve onun rızasına uygun olarak yaptılar. O da görünce hayretlere düşecekleri şeyleri dünyada da ahirette de onlara gösterdi ve gösterecektir. Yine o lütfunu onlara gösterdi ve bu lütfu kendilerine dost yaptı. Ey oğul eğer sende Allah'a teslimiyet bulunmuyorsa ve diğer insanlar senden kendilerine gelebilecek zarar ziyan ve kötülüklerden salim olamıyorlarsa sende iman yok demektir. İmanın yoksa kati ve sarsılmaz bilgin ve inancın yok demektir. Katı ve sarsılmaz inancın yoksa Allah'ı tanımıyor, bilmiyorsun demektir. Bunlar bilgi, marifet, iman ve İslam ile alakalı derecelerdir. Eğer sarsılmaz inançlı Müslüman olsaydın, Allah'a itaat ve teslimiyetin de sıhhatli ve sarsılmaz olurdu. Sen şeriata sarılmak ve onun esaslarına riayet etmekle beraber bütün o hal ve davranışlarında Aziz ve celil olan Allah'a Bir hakkın teslimiyet göster Gerek kendi hakkında Gerekse Başkaları hakkında ona Teslim ol Ona da Mahlukatına da güzel bir Edeple davran Kendine de başkalarına da zulmetme Haksızlık etme Zira hiç şüphe yok ki zulüm Dünyada da ahirette de zulmetlerden, karanlıklardan, insafsızlıklardan ibarettir. Zulüm, kalbi karanlıklara gömer, yüzü ve amel defterlerini karartır. Zulmetme, haksızlık ve insafsızlık etme, zalime de yardımcı olma. Zira, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar, Kıyamet günü bir nidacı, Tellal nida eder der ki Hani zalimler nerede Hani zalimlerin Avanesi nerede Hani zulüm ve haksızlık Fermanın yazması için Zalimlere kalemi gösterenler Nerede Hani onlara kalem hazırlayanlar Ve hokka mürekkep Tutanlar nerede Hepsini toplayınız Ve ateşten bir tavutun içine koyunuz Halktan kaç çekin ne mazlum ne de zalim olmamaya çalış. Ne sen haksızlığa uğra ne de başkalarına haksızlık et. Yerine göre mazlum ol fakat asla zalim olma, haksızlık etme. Kahra uğra fakat asla sen başkalarını kahretme. Aziz ve celil olan Allah'ın yardımı mazlumlar içindir. Hususuyla mazlum zulme uğradığı zaman halktan kendisine bir yardımcı bulamadığı zamanlarda yetekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu husustaki bir hadislerinde şöyle buyurur. Bir kimse zulme uğrar da aziz ve celil olan Allah'tan gayri bir yardımcı bulamazsa bu sırada Allah mazluma hitaben şöyle buyurur. İzzetim ve celal hakkı için Bir zaman sonra da olsa Zalime karşı sana mutlaka yardım edeceğim Sabır Allah'ın yardımına Maddi manevi yükselmeye Ve kişinin şeref ve efendilik kazanmasına sebep ve vesile olur Allah. Senden sana karşı mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinde sabırlar dileriz. Senden takva dileriz. Bizi senden başkasına muhtaç etmemeni dileriz. Senden başka her şeyden sıyrılmayı, yalnız senin rızanı kazandıracak davranışlarda bulunmayı ve seninle aramızdaki perdenin kalkmasını dileriz. Allah ile aranızdaki vasıtaları kaldırmaz, perdeleri kaldırmız, sebepleri kaldırmız. Zira hiç şüphe yok ki sizin bu vasıtalara ve sebepler perdesine saplanıp kalmanız bir hevesten ibarettir. Mülkte, tasarruf ve saltanatta, zenginlikte, şeref ve efendilikte yalnız ve münhasıran Allah'a aittir. Aziz ve cellil olan Allah'a aittir münafık. Daha ne zamana kadar müraihlik, münafıklık gösteriş ve iki yüzlük edeceksin? Kendilerine karşı müraihlik ve münafıklık yaptığın kişilerden eline ne geçti? Yazık sana! Aziz ve celil olan Allah'tan utanmaz mısın? Yarın onunla karşılaşacağını düşünmez misin? Bu karşılaşmaya inanmaz mısın? Görünüşte Allah için ameller işlersin. Halbuki o ameller gerçekte başkaları için işlenmiştir. Allah'ı aldatacağını sanırsın. O senin amelinin üç yüzünü iyi bildiği halde, bu ameline karşılık ondan bir de ecir bekler, mükafat talebinde bulunursun. Bu gidişten hemen dön. Durumunu ele al, niyetini düzelt. Amellerdeki niyetin yalnız Allah için olsun. Halis niyet sahibi olmadan bir lokma dahi yememeye, bir adım dahi atmamaya, en ufak bir fiil ve harekette dahi bulunmamaya gayret et. Kendini aziz ve cil olan Allah'a layık olacak şekilde ıslah et. Eğer senin için böyle bir ıslah tahakkuk ederse, işte o zaman istediğin bütün ameller yalnız ve münhasıran Allah için yapılmış olur. Başkaları için yapılmış olmaz. Senden külfet kalkar, niyetini halisleştirme zahmeti kalkmaz. Bu halis niyet kişinin tabiatı yani tabi bir davranışı haline gelir. Kişinin aziz ve celil olan Allah'a ubudiyeti, kulluğu sağlam, sıhhatli ve halis olunca artık o hiçbir şeyde tekellüf, zahmet ve meşakkat duymaz. Çünkü Allah onu kendisine dost edinmiş, onun hacetini yerine getirmiş ve kendine yardım etmiştir. Allah onu kendisine dost edinince başkalarından müstahane kılır. Onlara muhtaç olmaktan çıkarır ve halka karşı onu perdeler. Böylece o da Allah'tan başkalarına muhtaç olmaz. ZAHMET VE MEŞAKKAT Henüz mürit olduğun seyri sülükaniyetlendiğin ve Allah yolunda seyre devam ettiğin süreci olur. Allah'a vasıl olup sefer müddetince kat edeceğin mesafeyi bitirerek aziz ve celil olan Rabbinin yakınlık yemine ulaştığın an ise tekellüf, zahmet ve meşakkat kalkar. Kalbinde Allah ile ünsiyet peydah olur. Bu ünsiyetin zamanla artar. Öyle ki Rabbinin yakınlarında yerini alırsın. Önceleri mevki ve şerefin daha düşüktür. Fakat sonraları mevki yükselir. Şerefin büyür. Şeref ve mevki bakımından yüksellikçe kalpte aziz ve celil olan Allah'ın sevgisiyle dolar. Öyle ki artık o kalpte Allah'tan başkasına ne bir yol kalır ne de sığınacak bir köşe. Eğer bu mevkiye erişmek istersen hemen Allah'ın emirlerine sarılır. Ne uzaklaş. Daimi olarak da bu halde bulun Hayırda da şerde de Zenginlikte de fakirlikte de Efendilikte de Zillette de Ve çoğu dünya ve ahiret işleriyle Alakalı bulunan emellerine Kavuştuğun anlarda da Hep Allah'a teslimiyet içinde bulundu Amellerini Allah için yap Buna karşılık bir zerre miktarı Dahi ecir talep etme Güzel amel ve hareketlerde bulun fakat maksadın sadece Allah'ın rızası ve yakınlığı olsun. Ücret ise O'nun senden razı olması ve senin O'na dünya ve ahiret yakınlığı elde etmendir. Bu yakınlık dünyada kalbinle, ahirette de kalıbınla olur. Amel işle. Fakat karşılığında ne zerre miktarı ne de büyük miktarda bir ücret bekleme. Amelle bakma. Gözün amelinde olmasın. Bilakis beden uzuvların amel işlemekle meşgul olsun. Kalbin ise daima o uzuvları işletenle yani Allah ile birlikte bulunsun. İşte senin için bu husus tamamlanıp tahakkuk ettiği zaman kalbin için bir takım gözler meydana gelir ki sen onlarla yani kalp gözlerine görmeye başlarsın. Bu durumda mana suret haline gelir. Gaip hazır haline gelir. Haberde gözde aynen görülmüş ve müşahede edilmiş hale gelir. Kul sırf izzet ve celal sahibi Allah için salih olduğu zaman bütün hallerinde onunla beraber bulunur. Öyle ki Allah onu tayir eder. Tebdil eder, bir halden diğer bir hale nakleder. Onun tamamı mana olur, tamamı iman olur. Kati ve sarsılmaz bilgi ve inanç olur. Marifet olur, yakınlık olur, müşahede olur. Yine o kişi gecesiz bir gündüz olur. Karanlık noktaları bulunmayan bir ziya, bir ışık olur. Kedersiz bir safa, nefsiz bir kalp, kalpsiz bir sır olur mevcudiyeti bulunmayan bir yok hazır olmayan bir gayb olur bütün bunlardan da kendinden de geçmiş bir gayb olur esası aziz ve celli olan Allah ile ünsiyete dayanan bütün bunlar bir kelamdan ibarettir kişinin Allah'a yakınlığı onunla olan ünsiyeti nispetindedir Ünsiyet en yüksek noktaya ulaştığı an Allah'a yakınlıkta zirveye çıkmış olur Allah yolunda mesafe kat zararı da Faydası da olmayan Şu halktan bir adım uzaklaş Onları tecrübe ettin Nefsten de uzaklaş Ona uyma Aziz ve celli olan Rabbinin rızası bahsinde Ona düşmanlık et Onu da denedin Halk ile nefs iki ateş denizidir Öldürücü iki deredir. Azmet ve içine düştüğün bu tehlikeli mahalleden hemen uzaklaş. Dünya hayatında önce dert gelir sonra da Allah'ın vereceği deva yani şifa. Sen derdi de devayı da bir kenara at. Allah'ın katında ve kudret elinde bütün hastalıklar birer devadır. Ondan başka hiçbir kimse bu hastalıklara hakimiyet sağlayamaz. Yalnızlığa sabrettiğin zaman Sana Allah'a ünsiyet duygusu gelir Allah ile aranda ünsiyet peyda olur Fakirliğe sabrettiğin zaman Sana zenginlik gelir Önce dünya sevgisini terk et Kalbinden dünya sevgisini at Sonra ahireti iste Daha sonra da Allah'a yakınlığa talip ol Önce halkı terk et Onlardan sıyrıl Sonra Allah'a dön ona yönel. Vah sana! Ne de hatalı bir anlayış işindesin. Ile yaratan bir arada toplanmaz. Dünya ile ahiret aynı bir kalpte toplanmaz. Dünya ile ahiretin aynı bir kalpte toplanması tasavvur bile edilemez. Böyle bir şey mümkün olmaz. Böyle bir istimadan hiçbir şey çıkmaz. Ya halk ya hal. Ya yaratılanların sevgisi veya yaratan Allah'ın sevgisi Ya dünya ya ahiret Ya dünya sevgisi veya ahiret sevgisi Belki zahirinde mahlukat sevgisinin batınında da Allah sevgisinin bulunması tasavvur edilebilir. Aynı şekilde elinde dünya sevgisinin kalbinde de ahiret sevgisinin bulunması düşünülebilir. Fakat her ikisi birden kalpte asla toplanmazlar. Nefsine bak. Onun hesabına seç. Eğer dünyayı istersen ahireti kalbinden çıkar. Ahireti istersen o takdirde de dünyayı çıkar. Eğer Mevla'yı istersen hem dünyayı hem ahireti hem de Mevla'dan gayri her şeyi kalbinden çıkar. Senin kalbinde aziz ve celil olan Allah'tan gayri bir zerre bulunduğun müddetçe onun sana yakınlığını göremezsin. Onunla aranda ülfet ünsiyette peyda olmaz. Kalbinde zerre miktarı dünya sevgisi bulunduğun müddetçe ahireti önünde göremezsin. Yine kalbinde zerre miktarı ahiret sevgisi bulunduğun müddetçe de aziz ve celil olan Allah'ın sana yakınlığını göremez. Kalbinde ahiret sevgisi bulunduğun müddetçe Allah sana yakın olmaz aklını başına topla Allah'ın huzuruna dünya sevgisinden de ahiret sevgisinden de onun gayri her şeyin sevgisinden de sıyrılmış ve arınmış olarak sıdk doğruluk adımları ile gel zira aklı selim sahibi basiretlidir basiretli davranır yazık sana sen günah ve ayıplarını sadece insanlardan gizledin Allah'tan değil Nasıl gizleyebilirsin ki Yakında günahlarını kendilerinden gizlediğin O insanların yanında paramparça olacak Kötü amellerinin ecrini ceplerinden ve evinden toplayacaksın Ey kadehi kırılmaya terk eden kişi O kadehin içinden içtiklerin yarın konuşacak Olanları sana bir bir anlatacak Ey zehir yiyen, zehir içen kişi, yaptıkların yakında bedeninde ortaya çıkacak, emaresini gösterecek, haram yemek dininin bedenine zehirdir, nimetlere şükrü terk etmek dinine zehirdir, aziz ve celil olan Allah fakir düşürmek, halktan dinlenecek duruma getirmek ve onların kalbinde sana karşı var olan merhameti kaldırmak suretiyle yakında seni cezalandıracak, sen Ey ilmi ile amil olmayan kişi Yakında Allah sana ilmini unutturacak Kalbinden ilmin bereketini giderecek Ey bilgisizler Eğer Allah'ı tanımış olsaydınız O'nun cezalarını da bilirdiniz O'na karşı da mahlukatına karşı da gayet edepli olunuz Sizi ilgilendirmeyen hususlarda gayet az konuşunuz Nitekim salihlerden biri anlatır bir defasında dilenen bir genç görünüş ve kendisine "Çalışsan senin için daha iyi olur." demişti. Bu hadise üzerine 6 ay müddetle gece namazından mahrum bırakılarak cezalandırıldı. Ey o Seni ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olma. İlgilendiren şeylerle meşgul ol. Nefsini kalbinden çıkar, orada nefsinin arzularına yer verme. İşte o zaman sana hayırlar gelir. Zira hiç şüphe yok ki nefs, bizzat kendisi bir kederden ve ızdıraptan ibaret olduğu gibi, bulunduğu yerede de heves ve arzuları ile keder ve ızdırap verir. Onun heves ve arzuları kalpten çıktıktan sonra ise, oraya safa ve berraklık gelir. Nefsin, heves ve arzularının doluştuğu bir kalbin safa ve berraklığı bozulmuştur. Nitekim, aziz ve cill olan Allah şöyle buyurur. Bir kavim, özlerindeki güzel hal ve ahlakı değiştirip bozmadığı sürece Allah şüphesiz ki onun halini değiştirip bozmaz. Rad Suresi 11. ayet. Ey insan işit. Ey insanlar işitiniz. Ey mükellefler işitiniz. Ey buluherenler. Ey aziz ve celil olan Allah'ın kelamının ve haberlerinin hakikatini anlayabilenler işitiniz, dinleyiniz. O Allah ki söz söyleyenlerin mutlak doğrusudur işte sırf onun rızası için ruhlarınızdaki kötü huyları kötü duyguları menfi temayül ve ihtirasları iyi huylarla güzel duygularla müsbet temayül ve ihtiraslarla değiştiriniz ta ki Allah da size sevdiklerinizi versin yol geniştir sizin neyiniz var ey kötü ürünler? Kalkınız. Harekete geçiniz. Güzel ameller işleyiniz. İp iki tarafıyla da elinizde bulunduğu müddetçe gafil olmayınız. Sizi ıslah etmesi hususunda Allah'tan yardım talep ediniz. Nefislerinize bininiz. Aksi halde o sizlere biner. Ahirette de dünyada da yaptıklarının Pişmanlığı içindedir. Sizi Allah ile hüsiyet etmekten alıkoyacak şeylerden ve kişilerden şiddetle kaçınınız. Tıpkı yırtıcı yaratıklardan kaçmanız gibi. Yaptıklarınızı Allah için yapınız ve güzel yapınız. Zira kim ki yaptığını Allah için yapar ve güzel yaparsa hiç şüphe yok ki Allah onu kar ettirir. Kim ki Allah'ı severse o da onu sever kim ki Allah'ı dilerse o da onu diler kim ki Allah'a yakın olursa o da ona yakın olur kim ki Allah'ı tanırsa o da ona kendi nefsini tanıtır beni dinleyiniz sözlerimi kabul ediniz yeryüzünde benden başka sırf insanların iyiliği için bu şekilde söz söyleyen bir kişi daha yoktur ben bütün bu sözlerimle kendi iyiliğimi kendi saadetimi değil. Bilakis onların iyiliğini ve onların saadetini hedef alıyorum. Eğer ahireti diliyorsam onu da yine onlar için, insanlar için diliyorum. Ben konuştuğum her sözle ancak ve yalnız Allah'ı murad ediyor, O'nun rızasını gidiyor. Dünyadan, ahiretten, ve bunların arasındakilerden bende ne var dünyada ahirette bu ikisinin arasındakilerde umurumda değil o bu hususlarda benim ne derece samimi ve doğru olduğumu biliyor zira o alamül güyüptür bütün gaypleri eksiksiz ve kursusuz olarak bilir bana geliniz ben mihenk taşıyım ben Eyalet merkezinin sahibiyim Ben darphanenin sahibiyim Para ve altın basım evlerinin sahibiyim Ey münafık Neye hezehan kusuyorsun Hezeyanın boştur Boyuna ben diyorsun Kimsin sen? Yazık sana Allah'tan başkasını görüyorsun Ben diyorsun Allah'tan başkasıyla ünsiyet ediyorsun Sonra da kalkıp Ben Allah ile ünsiyet ediyorum diyorsun Nefsinin Allah'ın takdir ve iradesine razı olduğunu söylüyorsun Halbuki şu hal ve tavırların ona karşı çıkmaktır Yine nefsinin sabırlı olduğunu ifade ediyorsun Halbuki bir kısım sözler seni rahatsız ediyor, inkâra sürüklüyor Öyle bir seviyeye erişmelisin ki Elemlerin ve afetlerin çokluğundan bedenin ölü hale gelmeli Felaket makaslarından elem acı duymamalı. İşte ancak bu dereceye erişince konuşabiliriz. Bu noktaya gelince senin bütün varlığın Allah ile halvet halinde bulunur. Kalbin dünyadan da ahiretten de sıyrılır Dünyaya, ahirete ve bu ikisi arasındakiler nispetle yok durumuna gelir. de Allah'ın emirlerine itaat ettiği, Nehirlerinden de kaçındığı zaman Dünya, ahiret ve bu ikisi arasındakilerin nispetle yok hale gelir Allah seni yaratır Fiili seni hareket ettirir, durdurur Halbuki sen gönül de onunla bir arada değilsindir İşte bu derecelere erişmedikçe Senin için bir mevki, makam yoktur Aziz ve celil olan Allah Kulunun suretini, şeklini ve şemailini istemez. Bilakis manasını ister, ruhunu ister, özünü ve muhtevasını ister. Bu kulun Allah'ı tevhid etmesi, amellerini ihlasla yapması ve kalbinden dünya ve ahiret sevgisini almasıdır. Ayrıca masivanın yani Allah'tan başka her şeyin o kişiden sökülüp atılmış bulunmasıdır. İşte kul için bütün bunlar tamamlandığı zaman Allah onu sever, kendisine yaklaştırır ve diğerlerine onu üstün kılar. Ey bir olan Yaradan! Bizi seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle. Senin yolunda gitmemize engel çıkaranlardan bizi kurtar Bizi kendin için seçilmişlerden eyle Bizim iddialarımızı lütfunun ve rahmetinin delilleriyle tahsih et Kalplerimizi temizle İşlerimizi asan et, kolaylaştır Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir Senden başkasıyla ünsiyet etmekten koru Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap. O da sana yakınlık olsun. Dünya ve ahiret sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulmasın. Allah'ım bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.